Maaşın zekatı var mıdır hocam? Zekatın asıl e, ödenmesi senede bir defa olur. Sene sonunda kişi bütün mal varlığını hesaplar, borçlarını ve bir yıllık ihtiyaçlarını eğer maaşlı değilse yani, bir yıllık ihtiyaçlarını da hesaplayarak onun da karşılığını düşer, artan paranın, 40 birini veya yüzde iki buçuğunu zekat olarak verir. Ha, maaşlı kimseye gelince bunlar, her ay maaşının zekatını vermek mecburiyetinde değiller. Ama bazı kardeşlerimiz takvalarından olsa gerek, her ay maaşının 40 birini fakirlere zekat olarak verirler. Allah kabul etsin buna bir engel yok. Çünkü zekatın e, sene sonu gelmeden peşin verilmesinde de bir sakınca yoktur. Verilirse geçerli olur. Ama dediğim gibi en sağlıklı hesap senede bir defa hesaplayarak mal varlığının üzerinden borçları ve temel ihtiyaçlarının bedelini düşerek artan kısmın kırkta birini zekat olarak vermek gerekiyor. Ama her kişi Aylığından bir kişi isterse Peşinde ihtiyaçlarını verebilir. düştükten, borçlarını çıkardıktan sonra artanını kırkta birini zekat olarak verebilir. Ama o kişi şayet nisaba sahip ise, nisaba sahip değilse zaten, zaten zekatla yükümlü değildir. Verdiği sadaka hükmünde olur. Evet, Allah kabul etsin. Amin.